1795 numaralı konu, Huzeyfe, re, a, dört çeşit kalbe vardır buyurması, Huzeyfe, radiyallahu anha, şöyle buyurmuştur, dört çeşit kalbe vardır, birincisi kılıflı ve bomboş olan kalbeydir ki bu kafirin kalbidir, ikincisi iki yüzlü olanlardır ki bu da münafıkların kalbidir, üçüncüsü dümdüz ve içerisinde pırıl pırıl parlayan bin kandilin bulunduğu kalbeydir ki bu da müminin kalbidir, Dördüncüsü ise içerisinde hem nifak ve hem de iman bulunan kalbedir. iman temiz sularla sulanan ağaca benzer, nifaksa irin ve kanla bezenen çıbana benzer.